Evet, çok derece acayip bir e, durumdayız. Yani bütün insanlık tarihinde beşi benzeri bulunmayan bir an içinde bulunduğumuzu söylüyor önde gelen düşünür dil bilimci siyasi malik. Chomsky şeyle ilgili olarak demokrasinin verdi iki birer saatlik iki önemli mülakatı verdi geçen hafta ya da 10 gün içinde son 10 gün içinde. yani sarsıcı mülakatler ve şeyi söylüyordu yani insanlık tarihinde benzersiz bir an içinde yaşadığımız olgusunu ne kadar vurgulasak az diyor aslında 45'ten beri 1945'ten beri bu anın içindeyiz ama yani önce atom bombasıyla işte 45 Ağustos'unda yere göğe sığdıramadığımız o insan zekası ile yeryüzünde hayatı yok etme aracını icat ettiğimizi ilan ettik, ispatladık Ama 45'te sadece nükleer çağ değil, jeologların antroposen, insan çağı dedikleri yeni bir jeolojik çağa girdiğimizi bilmiyorduk. Oysa insan faaliyetinin, insan ve diğer canlıların ayakta kalabildiği çevre üzerinde fevkalade zararlı etkilerde bulunduğu bir çağ. Ayrıca da 6. yok oluş. Yani türlerin hızlıca yok olduğu, yani 65 milyon yıl önce bir gök taşını, muazzam bir gök taşının yeryüzüne çarpınca meydana gelen 5. yok oluşla yaslanabilecek bir döneme girdiğimizi biliyoruz diyor. Hemen bir araya gireyim Ömer abi. Burada bir kısa bilgi vereyim. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin verilerine göre şu anda dünyadaki yok oluş hızı dinozorların yok olduğu dönemden bin kat daha hızlı. Evet. Çok acayip bir şey o da. İyi ilave ettin doğrusu. Yani World Geological Society, Dünya Jeoloji Derneği antroposen çağının başlangıcı olarak İkinci Dünya Savaşı'nın sonunu Belirlemiş. Yani yine 45. Ee, yani keskin bir tırmanmayla çevrenin yıkımı, yalnızca küresel ısınma, karbondioksit salımları ve benzeri gazların e, tırmanması değil. Aynı zamanda da işte üzerinde sık sık durduğumuz bu plastik kirlenmesi. Yani çok uzak olmayan bir gelecekte. 2050'ye kadar Alan MacArthur Derneğinin de vakfının da söylediği gibi ki az söylemiş dünyadaki deniz canlılarının, denizlerdeki canlıların, balıkların toplam ağırlığından daha fazla plastik birikmiş oluyor denizlerde. bu da Çok az olabilir. söylemiş. Bir de balıkların ağırlığını hızla azalttığımızı düşünürsek... Evet, ve plastiğinde evet. şeyini çok arttırdığı evet, ama onların ilk yaptığı hesap böyleymiş evet. şimdi onlar da yanlış hesaplamışız ama çaresizdi filan diyorlar çok acayip bir durum var bu arada dikkatinizi çekiyordum Ömer abi iklim değişikliği ile ilgili yapılan hesaplamalar yanlış çıktı yani çıkan yanlışlar bu hesaplamalarda genelde hep iyimser yönde evet. yani karşılaştığımız her sonuç bizi e, hesaplanmış nandan çok daha farklı bir sonuca götürüyor ve çok daha şaşırtıcı ve kötü sonuçlarla karşı karşıyayız. Evet, yani bunda bilim insanlarının bir hiç suçu yok. yok. Çok değişiklik, evet. değişken var. Beklenemeyecek. Onlar siyasi bir yorum yapamayacakları için bu Tabii. hiç tedbir alınmayacağını da öngörmüyorlar. Yani örgütlü insan hayatı uğruna çevreyi yerle bir ediyoruz diyor Chomsky de. yani tarih kayıtlarına şöyle bir göz atsak zaten insan şoku olur diyor herhangi birimiz bu kadar süre nasıl ayakta kaldık? Bu tam bir mucize olduğuna e, su, kanaat getirmemesi imkansız insanın diyor. Şimdi ilk defa yalnız tarihte, insanlık tarihinde ilk defa şunu sormuş, şu soruyu sormak durumundayız. İnsan hayatı ayakta kalabilecek mi? Diğer bitkileri ve böcekleri, börtü ve hayvanları da Sabah katmamış ama yani insan hayatı acaba sörbev edebilecek bir mi? bir soru. Ve çok uzak olmayan bir gelecekte de örgütlü toplumlar olarak üzerinde durmamız gereken konular bunlarken bambaşka şeylerle uğraşıyoruz diyor. Bununla kıyaslandığında oysa geride kalan her şey pek önemsiz kalır çok diyor. Çok doğru. Ve Yani bu tıka basa dolu ceplerine birkaç dolar daha tıkabilsinler diye öyle yakın bir gelecekte organize insan hayatının varlığını kurban eden insanlara da dil bilimci Chomsky dilimizde kullanılacak kelime bulamıyorum. Uygun kelime diyor. Habis kelimesi onları tanımlamaya yaklaşamaz evet. bile diyor. <gülüyor> yani evet. böyle bir şey. İşte hem nükleer çağ hem de antroposen, okay. insan çağına aynı anda girmemizin 70. yıl dönümündeyiz bugünlerde. Ve çok vahim bir durum var. Bir de şey çıktı yeni bu. Hem BBC'de hem de Guardian'da bayağı manşet olarak şey dünya iklim değişiminde geri dönüşü olmayan yola yani girebilir geldi. diye bu evet, da evet. hem BBC çevre muhabiri Matt McGrath'ın <gülüyor> haberi. Yani e, yüksek sıcaklıklara ve deniz seviyelerinin yükselmesine yol açacak eşiği aşabileceğimize çok yakında inanıyorlar. Yani karbon salımında e, kesinti hedeflerini Paris anlaşmasındaki iki dereceyi istemeyerek de olsa iki derece koydukları hedefi tuttursak bile geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olabiliriz diyor. Bu da bilimsel olarak ilk defa söyleniyor yani. çünkü sanayi devrimi öncesi seviyelere kıyasla iki derece sıcaklık artışı yaşanırsa artık tersine dönüyor döngü hı hı, karbon hı hı. E, emmek yerine salmaya, salmaya başlayacak başlayayım. okyanuslar ormanlar filan çok ağır bir durum var bu Stockholm Direnç Merkezi diye Resilient Center var oradan onun başındaki İsveçli profesör Johan Rockström de şey demiş yani iki dereceye gelirsek kontrol mekanizmasına artık biz, bizim hiçbir şeyimiz kalmaz diyor. iki dereceyi geçersek dünyanın çeşitli sistemlerinin dostumuzdan düşmanımıza dönüştüğünü görebiliriz demiş. Ben bu ifade doğru mu kullanmış bilmiyorum. Yani katılıyorum muyum katılmıyor muyum ama yani doğal bir şeyi dost düşman olarak evet. nitelendirmek Dilmek, fazla evet. insansı bir bakış, bir bakış ama aynen. Gene de yani çok önemli bir yerde çıkmış işte PNAS'ta yani Proceedings of the National Academy of Sciences'ın tutanaklarda yani. Bu arada dün denk geldim. Kandilli Rasathanesi de sıcaklık açıklamaya başladı. İlk defa 40 küsür yıldan beri en sıcak yılı yaşıyoruz bu arada. 47 değil mi? 47 evet, evet. evet. Tam 47. emin olmadığım için söyleyemedim. 47 yıl. Evet. Ve geçen sene de 46 yılın en sıcak yılını yaşamıştık. Bir önceki yıl 45'in en sıcak yılını yaşamıştık. Böyle yani devamı... şey bir insanlığın domino etkisi olabilir diyorlar. En önemlisi bu son işte Stockholm merkezinden yapılan açıklamada yani 10 farklı doğal sistemi, ekosistemi incelemişler ve Hı -hı. her birinin kendi aralarındaki yetişimi, bağlantıyı yani biraz logaritmik Hı -hı. zorlu bir çalışma. Yani insanlığın karbon salımı ve sıcaklık artışlarının en kötü etkilerinden nasıl e, bizi koruduğunu yani insanları veya bütün canlıları ormanlar var kuzey ve güney bölgesi kutuplardaki buzullar, okyanus yüzeyindeki metan hidratlar bir sürü böyle Hı -hı. permafrost falan onları incelemişler. Ve kaygı şu yani biri bozulursa denge geriye dönüş olursa bütün domino. etkisi deniyor işte buna. Yani bilim insanı olmaya lüzum var mı yok mu bilmiyorum ama yani insanın aklına çok uygun geliyor. Domino taşları gibi tak pat pat pat pat birbirine etkileyip o zaman da e, yani bir, biri bozulup atmosfere büyük karbon salır, salarsa diğerleri de patır patır bunu takip eder diyorlar. Yani sera dünya. Hotspot adı hı hı. verilmiş buna. Baya bir sera gibi. Antalya'da bir patlıcan gibi mesela duracağız orada domates gibi ee, ve bütün hayvanlar da öyle zaten şey konusunda henüz bilim insanları tam net değiller Ömer abi mesela Türkiye sıfırdan 1300 metre ortalama yüksekliğe yükselen bir coğrafya hmm. biyolojik çeşitliliğinin zenginliği buradan geliyor biraz da her katmanında başka bir canlı yaşıyor bu yüksekliğin Isınmayla be beraber türlerin birbirinin yerine geçmesinin nasıl bir etkisi olacağını henüz kestiremiyoruz. Atıyorum 500 metrelerde yaşayan bir yılanın 700 metreye çıktığında evet. oradaki canlılarla ilişkisinin ne olacağı hakkında henüz maalesef hiçbir ilişkimiz yok. Ve kadar adapte olabilecekleri evet. de bilinmiyor tabii. Yani ama yani eğer bu sera dönemi, sera dünya dedikleri hotspot e, diyorlar galiba. Hotspotlar hotspot geçin... dünyanın sıcak noktaları, iklimleri... Ee, işte mesela Karadeniz iklimi, Bozkır iklimi, bizdeki Akdeniz iklimi bunlar bir ta, birer tane hotspot. Bunlardan 32 tane var dünyada. Yeryüzünün yüzde hmm. ikilik bir dilimini kaplıyorlar bunlar yüz ölçümü olarak yanılmıyorsam biyolojik çeşitliliğinde yüzde yirmi barındırıyorlar. Öyle muazzam bir zenginliğe sahip bu sıcak. Evet, ve yani dünyanın kendisinin böyle bir hotspot olması ihtimali birdenbire bütün yani. sistemlerle beraber yani işte Zaman zaman üzerinde durduğumuz ıı, önemli bir kavram var. Pozitif feedback loop dedikleri işte pozitif geri besleme artı geri besleme denen yani e, yükselen dereceler yeni e, sera gazı kaynaklarına dönüştürüyor. Tabii. Ve dünyanın da absorbe etmeyi ya da güneş ışınlarını, ultraviyole ışınlarını geri yansıtma kapasitesini bozuyor. bozuyor. Şeyi mesela henüz çözemedik. Görlant eridiğinde alttan çıkan tabakadaki e, azotun mesela... bu iklim değişikliğine katkısının ne olacağını nasıl bir katalizör görev göreceğini tam olarak kestirebilmiş değiliz mesela evet evet ben ufak bir de düzeltme yapayım hot house deniyormuş ha. yani tam bir sera evi işte sıcak ev anlamına gelen hı hı. ve yani şey diyor yani küresel emisyonları sadece kısıt kısma meselesi değil bir bütün olarak sistemin nasıl etkilenebileceğin, birbiriyle olan unsurların birbiriyle etkisini nasıl ele alabileceğimizi bilmemiz gerekiyor diyor Kopenhag Üniversitesi'nden Catherine Richards'ın da. Biraz önceki başlığa tekrar döneyim. Sizin söylediğiniz doğrultusunda Ömer abi bu e, hotspot dediğimiz 32 tane noktanın farklılığını ortadan kaldırıyor aynı zamanda iklim değişikliği. Hı. Yani dünyayı tek bir tip e, coğrafya haline getiriyor aslında e, çünkü şöyle düşünün mesela e, Akdeniz iklimiyle or, bizim Orta Anadolu'da yaşanan Bozkır iklimi arasında herhangi bir farkın olmadığını düşünün e, veya da Karadeniz iklimiyle veya da Burayla tropik iklim arasında herhangi bir farkın kalmadığını düşünün bu canlı çeşitliliğini inanılmaz derecede olumsuz yönde etkileyecek bir şeydir Tek tip bir dünya. Evet, evet. yani dünyanda tabii en karmaşık yani evrenin en karmaşık sistemlerinden birinden bahsediyoruz tabii. ve yani mesela daha önce nasıl bir bir etkinin öteki etkileri nasıl amplifiye edebileceğini, çoğaltabileceği konusunda da araştırmalar yeterli değil demiş zaten araştırmanın başındaki Rokstur. Fakat şunu söylüyor. Yani verilerde büyük boşluklar var ve bilgilerimizde ee, ve Gaia, meşhur Gaia teorisi James Lovelock'un bir zamanlar çok büyük bir dikkatle okumaya çalışmıştık ve yansıtmaya evet. da radyoda. O Gaia teorisinde ne aykırı bir durum da var diyor. Yani e, o Gaia'da Lovelock'un söylediğinde e, gezegen ...kendini ye Yeniliğin. yenileme... ...düzeltme... E ...eğilimi var. var. Oysa demiş Rockstone... ...bu yeni araştırmanın başındaki... ...feedbackler... ...bu geri besleme mekanizmaları... ...gezegeni çok daha... ...uç bir noktaya verir ve... ...bunun geri dönüşü yok. Yani dünyada... ...yapılmış olan bu deneyin... E ...örgütlü insan hayatının <gülüyor> yaptığı... ...bu deneyin son deney oldu. Yani geri düzeltebilme... ...değiştirebilme imkanı... ...olmayan bir noktaya gittiğini... ...bunu çeşitli yazarlar... ...son zamanlarda... <gülüyor> ...önemle takip etmeye çalıştığımız... ...bazı yazarlar da... ...Tom, Tom, Tom Engelhardt ...mesela yazdı. Ha, i̇klim değişikliği ile ilgili çalışan bilim insanları... ...içinde... E, ...durumu... ...bu şekilde resmetmeyen... ...neredeyse yok yani hepsi aşağı yukarı... ...altıncı yok oluşun... ...içinde olduğumuzu evet. ifade ediyor... Yani 2018 yazında artık bu konuştuklarımız bir şey değil. Yani e, bak kurt geliyor. Çoban hmm, masalı. Yalancı evet. çoban masalı değil. Yani yanlış alarm vermek değil. E, şimdi kurtlar göründü artık. Yani belki Reciani çalmamız lazım. Lelou. Ve Paris'e değil sadece dünyaya inmiş durumdalar <gülüyor> kurtlar. E, yani e, şey... Son derece önemli bir eşikte olduğumuzu çeşitli yazarlar söylüyor. Tarihte ilk defa olarak New York Times dergisi hafta sonu ilavesinde meşhur magazini e, dergisi ikinci defa yanlış söyledim Hı. pardon tarihte ilk değil ikinci defa bütün sayıyı bir novella tadında bayağı küçük bir roman büyüklüğünde bir ek verdi küresel iklim değişikliği konusunda ve son derece çarpıcı 1980'lerde nasıl meseleyin farkına varıldığını hem hükümet federal hükümet düzeyinde hem şirketler bilmem ne hepsinin katıldığı toplantılarda ve hiçbir şey yapılmadığını anlatan e, neredeyse insanın böyle Naomi Klein yazmış yeni bir yazı daha tamamını okuma fırsatım olmadı ama Gördüğü, ...gördüğüm kadarıyla... ...350 ordan ve yazar... ...Neo McLean, diyor ki... ...bazı yerlerde kendimi alamayıp... ...küfür ettim konuşmalarda diyor... ...yani bu kadar aymazlık, bu kadar bencillik filan ...fakat önemli bir şey söylüyor... ...onun da adını koyalım... ...bu kadar aymazlık ve bu kadar bencillik... ...dediği şey aslında tamam... ...bizim yeryüzünde kurduğumuz hayat biçimiyle... ...çok yakından ilişkili bu ama... Toru topu aslında 100'e yakın şirket, 100 civarında şirket bir o kadar da politikacı, frenleyemediğimiz. 20, 20 son çıkan bu, şey de yani 20 şirket. Ha, şimdi Naomi yani, Klein de tam onu söylüyor. E, muazzam bir çalışma yapılmış. Medyada özlediğimiz işte nihayet hiç kimsenin konuşmadığı bu küresel iklim değişikliği burada, şimdi ve burada diyen... ...hem de kocaman... ...güzel video... Hazır, ...teaserıyla filan yaptı diyor... ...New York Times çıkarttı... ...belki buluruz arkadaşlarımızdan da rica ederiz... ...getirtiriz elle basılmış... ...baskısını... ...fakat bir çok önemli hata var... ...diyor... ...biz insanlar diyor... ...yani geleceğimizi... ...görmekten alıkoyan... ...insanlar... Uzak, gö, uzaya göremeyen insanlar yüzünden kaybediyoruz demiş. Ne Rich yazmış yazıyı. Bütün şey yani kitapçıyı. <gülüyor> e, fakat e, Rich yanılıyor diyor Neom Klein. Sen ben değiliz aslında bunu havaya uçuran diyor. Orada bütün o toplantıları, ayrıntılarıyla tutanakları yazmış. O şirketler senin de dediğin evet. işte yüce. Yani şöyle bir şey diyor. Düşünün ki mesela sigara şirketleri bir toplantı yapılıyor. ve Sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri de hükümeti davet ediyor. Ve gelin bir şey yapalım. E, sigara içmeyi yasaklayalım. Bütün dünyada bunlara danışmak üzere de sigara tütün şirketlerine danışıyoruz diyor. Yani o O zaman bu, bu böyle bir toplantıda sigara yasağı çıkmazsa e, kendimizi mi suçlayacağız? Biz ölmek istiyoruz. Hı hı. Akciğer Tabii. kanserinden ve üst solunum yolu <gülüyor> hastalıklarında. Acaba e, politik sistemin çürümüş ve tamamen şey olmuş yani rant kapitalizmi diyor başka bir da Paul Street'te. O asıl iklim anını, fırsatını kaçırmamızı sağlayan şey bu ...kapitalizm diyor... ...insan duası falan değil... değil. ...hemen bir parantez açayım... ...burada sıcak bir haber vereyim... E, ...altını çizerek özellikle... ...söylemekte fayda var... ...saatte 258 ton... ...kömür yakacak... ...ve 800 bin insanın hayatını... ...ilgilendirecek bir termik santral... ...yapılıyor nerede? Kırklar elinde... ...evet buna yani kesinlikle... E, her gün konuşmak ve karşı çıkmak saati elindeki. 258 ton ve biz bu havayı soluyacağız yani bu kömürün tozunun dumanının bırakıldığı havayı soluyacağız ki son yapılan dün yapılan bir araştırmada İstanbul yaşanılabilir kentler arasında son sondan ikinci, ikinci geliyor evet, yani havamız kirliyor, suyumuz kirliyor, toprağımızı kirletiyoruz biz artık politik olarak neyi konuşacağız ki siyaset sistemimiz kirli asıl Onu konuşmalıyız. Evet, o evet. direnmeliyiz. Çok ayrı bir başlık aynı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Belki hoşçakalın, hoşça Hoşçakalın. Hoşça i̇klim için bir iklim adaleti güncesi